Teknolojinin Karanlık Yüzü sayfasından hepinize merhabalar. Ben Banu Zeytinoğlu. Ben de Murat Loster oluyorum o zaman. <gülüyor> Murat'cığım sana bir şey sormak istiyorum. E, futbolla aran nasıl? Bildiğin gibi yok. Yok. Peki ama şunu biliyorsun değil mi? 2006 Dünya Kupası başladı. Ona genel kültür deniyor onu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyorum. Maçları <gülüyor> izlemiyorsun ama bir konu bizi çok ilgilendiriyor. Evet. O da şu, ya bet and win, bunu e, nasıl çevireceğimizi düşündük düşündük. İşte, bahis, oyna ve kazan ya da oyna ve kazan. Oyna kazan siteleri var. Var, tüm dünyada. Tüm dünyada var ve Türkiye'de bu tür bahis oyunları söz konusu olduğu zaman illa ki Milli Piyango İdaresi'ne izin almak gerekiyor. Fakat bu sanal ortamda olduğunda e, Türkiye sınırları dışından da Türkiye'de bunu yapabileceğin için böyle bir izin, e, ...alma zorunluluğu neredeyse ortadan kalkmış oluyor. Değil mi? Yanılıyor muyum? Doğru. Kanunen güya yasak ama pratikte hiçbir engel yok oynamak için. Şimdi e, bu sitelerden bahsedelim diyorum. Aslında alırken de iki türlü. Bir, bu sitelerde oyun, oynadığımız zaman ne kadar güvende bu oyunlar... ...geri dönüşü ne kadar doğru olur bize bir. İkincisi de bir de bir anlamda kumar. Hmm, etik. Etik tarafında işleyelim işte sen seç. Hangisi önce? Ee, teknolojik tarafını konuşalım. Onu çabucak konuşuruz. Etik tarafında şey yaparız. Tamam. Daha detaylı konuşuruz. Teknolojik olarak iki şeye çok dikkat ediyor olmak lazım. Birincisi karşımızda bir internet sitesi var. Diyor ki söyle bakalım Dünya Kupası'nda kim kazanacak ya da şu maçın skoru ne olacak? Bunu bilirsen işte bir yatırıp iki alıyorsun, bir yatırıp beş alıyorsun. Çeşitli skorlar için çeşitli ödüller söz konusu. Peki bir yatırıp doğru tahmin edip hiç kazanmaya ne dersin? <gülüyor> Şimdi bu bir seçenek çünkü o web sitesi kimdir? Ne kadar güvenilirdir? Nereden çıkmıştır? İki arkadaş biz bu işi yapıyoruz diye web sitesi açmışlardır yoksa bunu uzun zamandır yapan güvenilir bir web sitesi midir? Ki bu Türkiye'de şöyle bir şey var en son e, dün haberlerde vardı SSK biliyorsun sahte şirket kurup SSK'lıymış gibi gösterip ondan sonra insanlara bu tür e, avantajlar sağlayan bir çete bulundu. Aa yok şey yapmamıştım Evet yani biz buraya oyunu. kadar gidebildiğimiz için bu çok pratik bir yöntem. E, o zaman şöyle başlayalım. Bir de bunun bizim yapmamız gerekmiyor biliyorsun dünyadaki herhangi biri yapıyor olabilir. Tabii o zaman şöyle başlayalım bir tamam bu oyunları oynayacağız e, bet and win. Aslında şuradan başlayalım bu oyunları hani şimdi söylediğim gibi etik kısmını ikinci kısma bıraktığımıza göre önce şunu yapalım. Oynayacaksak bir kere Türkiye'de oynayalım. Yani Milli Piyango İdaresi'nin güvencesinde kontrolünde olan iddia var biliyorsun. Hı hı. İddia üzerinden oynamak mümkün olabilir. Yani loto toto to falan diyor. evleri. Metro evlerinde. Bu bir seçenek o zaman zaten belli bir güvence bir garanti söz konusu burada. Çünkü e peki bir bunu, devlet kontrolü söz konusu. Peki bunu diyecek olursak teknik yönden bütün sorunu aşmış ve güvenlik konuşmuş oluyoruz. <gülüyor> <görüyorsunuz. gülüyor> Yok öyle olmuyor. Çünkü pratikte insanlar e, yurt dışında oynamayı tercih ediyorlar. Çünkü bu iddia veser gibi Türkiye'deki şeylerinde bir sınırı var. Hı -hı. Yurt dışındaki maçlar, yurt dışındaki şeyler kapsam alanı içinde olmayabiliyor. Ya da işte burada bir yatırdığında Türkiye'de iki veriyorsa yurt dışında beş alabiliyorsun mesela. Evet. Dolayısıyla insanlar e, yasak olmakla beraber bunu tercih edebiliyorlar. Peki dünyada bu nasıl? Yani e, herhangi bir ülkede yapılan e, ya da oradan kurulmuş olan bir sitede yine aynı şekilde onların <gülüyor> Milli Piyango İdaresi'nden onaylı olması gerekiyor zannedersem. Böyle bir durum var? Yani kanuni olarak bu detayı itiraf edeyim bilmiyorum ama burada bildiğim bir şey var. Oynadığımız web sitesinin adıyla bu web sitesinin... Ee, güvenli olarak hatırlarsan daha önce konuşucu HTTPS bağlantısı e. kurmaktan ve aşağıda bir kilit işareti çıkıyordu. Kilit işaretine tıkladığımız zaman karşımıza çıkan onay mekanizması kim? Bu onay mekanizması dünyaca çok ünlü işte Verisign, Tavte gibi kurumlardan bir tanesi ise ve bu onay mekanizması sizin bunu kullanmanın sonucunda ortaya çıkabilecek olan bir sahtekarlıktan sahtekarlığa karşı sizi aldık, tazmin ediyoruz derse bu bir koruyucu olabilir. Hemen burada bir parantez açalım. Bu veri sayını sen ben çok iyi biliyoruz ama ya da tahtayı. Ne, ne olduklarını dinleyenlerimizi anlatır mısın? Bu Türkiye'de de sonra Türkiye'den de Türkiye'de de daha sonra kanun çıkan ve şu anda Türkiye'de de birkaç kurum var bu işi yapıyor olan elektronik imza için elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı diye geçiyor Türkiye'deki kanununda. Bunlar da yurt dışındaki dünyaca ünlü elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları. O zaman e, herhangi bir konuda sanal ortamda sanal market dediğim alışveriş yaparken e, güvence altına girmek için o https olduğuna dikkat, dikkat edeceğiz bu bir demek ki bu tür e, oyunlara da giriyorsak orada da e, https geçerli oradan yola çıkabiliriz önce kesinlikle kesinlikle bu için. bir de sana çok komik bir şey daha anlatmak istiyorum. Bir de şimdi biz diyoruz ki kendimizi nasıl şey yapacağız? Ee, koruyacağız bu tip sitelere karşı. Bir de bu sitelerin dünyadaki çok ünlü olanlara karşı da hackerlar bu sefer onlara da savaş açıyorlar. Hı -hı. Diyorlar ki bana şu kadar para ver. İşte Dünya Kupası finaline iki hafta kaldı. En çok e, oyunun oynanacağı ve tabii bu, bu, bu senin en çok para kazanacağı zaman. Bana şu kadar para ver. Vermezsen eğer senin web siteni... İki hafta boyunca çalışmaz hale getiririm. Ha böyle e, bir şey de var. Bir de saldırganlar e, sadece son kullanıcılara değil bu tip e, çok ünlü e, oyna ve kazan sitelerine de saldırılar da bulunabiliyorlar. Bu bir anlamda oyna ve kazan sitelerinin problemi oluyor. Tabii. Yani onlar da böylece e, onlar da bir anlamda güvensiz ortamdalar. Demek ki. Kandırmaya çalıştıkları bir durum varsa bilsinler ki onların da karşısında bir risk var yani. Hackerlar bu siteleri gözlemekteler. Evet hackerlar burada yararımıza çalışıyor diyebiliriz <gülüyor> belki bir anlamda. Peki şimdi gelelim bunun biraz da e, etik tarafına. Evet. Yani çünkü ben yine geleceğim geleceğim hep sevdiğim bir tarafa çocuklara gelmek istiyorum. Nasıl geleceğini merak ettim. Yani şimdi. çocuklar da buna bir şekilde girebilirler. Yani 1 ile 2 ile en azından kumar alışkanlığına başlıyor olabilirler diye düşünüyorum. E, çocuklar burada nispeten korunmuş durumdalar. Çünkü bu sitelerde oyun oynamak için kredi kartıyla bir para yatırmak gerekiyor e, Çocukların kredi kartı olmadığına göre nispeten iyi durumdalar. Peki o anlamda çocuklardan doğru rahatlız ama tabii burada şöyle bir şey var kumar ne kadar doğru kumar oynamanın işte hani kişisel e, fizyoloji yani psikolojik durumda insanın ne kadar yarar var gibi bir takım konuları tartışıyor olabiliriz belki sen ne dersin? Evet ama e, zannedersem sanal ortamda bu tip bu tip yapıların olması ve hatta bunların gelişmesi insanları daha kolay ya yani elinin altına getiriyor. İnternete girdiğin zaman bu tür sitelere gidip hadi bir de ben deyip hiç aklında kumar oynamak olmayan kişilere de kapı açmış oluyor Evet de, hatırlarsın bir zamanlar İstanbul'da Türkiye'de kumar anneler vardı sonra kapatıldı. Fakat kumar alışkanlığına çok kaptırmış ya da kazanmış kişiler en yakın olduğu için işte İsrail'e ya da e, Kıbrıs'a gittiler kumar oynamak için. Peki Şimdi kumar tekrar ev eve geldi, salona geldi. Şöyle bir şey, Türkiye'de e, emniyet teşkilatının... Bu tür milli piyango idaresi dışındaki ya da onlardan onaylı olmanın dışındaki e, Türkiye'de kurulmuş siteler için yapabileceği bir şey var mı? A, elbette hemen anında gider kapatır Türkiye'de kurulmuş. Ama biliyorsun teknoloji burada bize sınırsızlaştırmak gibi bir hoşluğu var. Yani senin Türkçe bir web sitesini Türkiye'de kurmak zorunluluğun yok. Hı hı. Türkçe web sitesini... ...gidip işte bambaşka bir adada kurabilirsin, bir hiçbir dünya kanunun ya da e, uluslararası anlaşmaların geçerli olmadığı... ...işte 3-5 tane ülke kaldı, o ülkelerden birinde kurabilirsin. Hala internete bağlısındır, hala bu siteler Türkiye'den kullanılır. O zaman şöyle diyelim, bizim de bugün bu konuyu seçmemizin nedeni, evet bu tür siteler var... ...siz de istiyorsanız burada gidip e, oynayabilirsiniz... ...ama en azından e, bunu yaparken güvenli tarafını seçmesi konusunda... Bu konuda emniyet kuruluşlarının bir şekilde e, haber vermesi gerekiyor. Emniyet kuruluşları şunu söylüyor diyor ki Türkiye'de herkes yasak bir tek Milli Piyango ve Milli Piyango'nun izin verdiği kurumlar var. Başka bir şey yapamazsın. O zaman programı kapatırken biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki ne diyelim kumar oynamayın bir kere <gülüyor> <gülüyor> sporun spor olarak keyfini yaşayın desek olmaz mı şimdi illa başka bir şey mi dememiz gerekiyor Hello toto toto falan hani onları zaten oynuyoruz biz de <gülüyor> şans oyunları desek peki <gülüyor> peki hayır şunu en azından eğer ki oynuyorsanız tekrar ediyoruz. E, https yani secure olan siteler üzerinden gitmeye çalışın ve onlardan oynamaya çalışın. Bir, ikincisi bu Türk sitesi ise ve Türkiye'den gidecekse o zaman da lütfen e, Milli Piyango tarafından onaylanmış, izni verilmiş bir site olduğuna dikkat e, emin edin. Emin olun. Evet, bu kadar basit. Evet ama yine de kumar'dan uzak durun. Peki. <gülüyor> Haftaya çarşamba teknolojinin karanlık yüzünde yeni bir konuda birlikte olmak dileğiyle kim bilir koşacak alın. İyi akşamlar.